1331 numaralı konu, Suheyb-i -er Rümi'nin, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, demekten kaçınması, Suheyb-i -er şöyle dedi, Allah'a yemin ederim ki, ben bilerek hadis nakletmiyorum, eğer istiyorsanız size Hazreti Peygamberin savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüğüm şeyleri anlatayım, fakat, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, demeye gelince, ben onu yapamam.